Arnavutluğun kuzeyini kaplayan kayalık Kıraç dağların eteğinde büyük bir gölün kıyısında İşkodra kenti yatar. En büyük yerleşimlerden biridir. İşkodralılara soracak olursanız ülkenin en parlak beyinlerini yetiştiren büyük bir kültür beşiği olduklarını anlatırlar gururla. Ancak bugünlerde daha çok yüzyıllardır var olan ve komünizmin çökmesiyle yeniden canlanan bir gelenekle anılıyor İşkodra ve çevresi. Kanbağları. Kandavalarının bu yörede bin yıldır var olduğu sanılıyor. Kurallarını Arnavuçça'da kanun adıyla bilinen örf ve adetler belirliyor. Kanun aslında yalnızca kandabalarını değil. Evlenmeden mülkiyet ve misafirperverliğe perberlie hayatın pek çok alanını kapsıyor. Arnavutluk'ta dört değişik kanun var, ama en yaygın olanı kuzeyinki. Hukuk profesörü İsmet Elezi bir kanun uzmanı. Jakmaria nukash pradimi kanunit, po kanuni epasieron Kan davaları kanundan kaynaklanıyor demek yanlış olur. Kanun yalnızca zaten var olan bir gerçeği yansıtıyor. Aslında kan davaları Eski Dalmaçya ve Arnavutluk halkı İliryalıların zamanından beri var. Kanun ise orta çağlarda oluşmuş. Kanun kan davasını onaylıyor, kurallarını belirliyor. İlk kuralda öldüren ölür ya da bir diğer deyişle kana karşı kan, intikam. Arnavutluğun kuzeyindeki dağlarda ücra bir köydeyiz. Bu köyde yaşayan iki aile evlerinden neredeyse hiç çıkmıyorlar. Buraya kanlılarından saklanmak için gelmişler. Aynı nedenle köyün adını vermemizi istemiyorlar. Aslında medyayla konuşmak da istemiyorlar. İşte bu yüzden köyün ilkokulunda öğretmen olan Dila'dan aracılık yapmasını istiyoruz. Ojin, akamın si minuta? Mir seyitin. Mir seyitin. Dila öğretmen bizim adımıza aileden bir ricada bulunuyor. Yaşadıklarını anlatmalarını istiyor. Evin babası Cin de teklifimizi kabul edip bizi içeri davet ediyor ve başlıyor anlatmaya. Bundan beş sene önceydi. Çok eskiden öldürülmüş bir adamın ailesi gelip ''Senin baban bizim dayımızı vurmaya yardım etmiş. Biz de kanımızı istemeye geldik.'' dediler. Hemen kaçmaya karar verdim. Ailemin bu kavgaya karışmasını istemedim. Adam Arnavutluğun kurtuluşundan hemen sonra 1945-46 gibi öldürülmüş. O zamanlar ben çok küçüktüm. Bizim köyün yaşlılarına sordum ne oldu diye. Onlar da dediler ki valla bizim bildiğimiz kadarıyla senin babanın o işle ilgisi yoktu. Akrabalarımı kanlılarımıza gönderip anlattırdım. ''Babam karışmamış'' dedirttim ama kabul etmediler. Böylece cin ailesini alıp dağlardaki bir başka köye götürmüş. Küçük, tek katlı evlerinin etrafı şimdi bağ ve bahçelerle kaplı. Böylece eve yaklaşan herkesi görmek mümkün oluyor. Peki acaba nasıl bir hayat sürdürüyorlar burada? Kanunumuza göre kadınlarla kızlar kan davasına dahil değil. 15-16'sından küçük erkek çocuklara dokunmak da adetten değildir. Ama varın görün ki zaman değişti. Çocukları bile vurdukları oluyor. Bu sebepten bir tek karımla kızlarımın evden çıkmasına izin veriyorum. Cin ve iki oğlu ise gece gündüz eve mahkumlar. Üstelik aynı evlere bile değil. <gülüyor> Büyük oğlum askerden dönünce onu Yunanistan'daki akrabaların yanına yolladım. Ama orada da çalışmıyor. Çünkü gittiği yerde bizim köyden başka insanlar da var. Duyarlarsa peşine düşerler. Hatta o benden daha çok tehlikede. Çünkü oğlumu öldürmek, beni öldürmekten daha kıymetli kanlılarımızın gözünde. İntikamlarını daha kuvvetli almış olurlar. Büyük oğlum şimdi 22 yaşında. Bu işler başımıza gelmeden liseyi bitirmişti. Küçük oğlansa 13-14 yaşına kadar okudu. Sonra can güvenliği olmadığından okuyamadı. Cin'in iki kızıysa okullarına yeni köylerinde devam ediyor. Küçük kız bize en sevdiği kitaptan parçalar okurken büyüğü nasıl korktuğunu anlatıyor. Kendim için değil babam ve abilerim için korkuyorum. ''Bana dokunmayacaklarını biliyorum. Okuldaki arkadaşlarıma hiçbir şey anlatmadım. Çünkü benim gibi bir durumda olan yok aralarında. Nasıl davranırlar bilemiyorum.'' Kuşaklar boyu süren intikam döngüsünü kırmak için Arnavutluk Eğitim Bakanlığı kan davalı ailelerin çocuklarına özel programlar hazırlamış. Örneğin her okulda yetkililer hangi çocukların okula devam etmediğine bakarak kimlerin saklandığını anlamaya çalışıyor. Sonra da geri kalmamaları için akşamları ya da hafta sonlarında bu çocukların evine öğretmenler yollanıyor. Öğretmenler bu ek iş yükü için ek maaş alıyor tabi ama İşkodra Bölgesi Eğitim Müdürlüğü'nden Kadri İmeri onların da büyük stres altında kaldığına güvenlikleri için endişe ettiğine dikkat çekiyor. İntikam almak isteyen aileler çoğu kez bu çocukların eğitim almalarını da istemiyor. Bu yüzden onlarla pazarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Kan davaları daha çok erkek çocukları etkiliyor fakat kızlar da nasibini alıyor bu işten. Çünkü evleri okullara o kadar uzak ki yanlarında onları koruyacak erkek kardeşleri olmadan ana babalar kızlarını da yola çıkarmaya razı olmuyor. erkekler evden çıkamayınca ya da kaçınca işlerde kadınlara kalıyor tabii. Ekmek parası kazanmak onların sorumluluğu oluyor. Az önce ziyaret ettiğimiz cinin karısı Zoe geleneksel olarak kadınların yaptığı işlerin örneğin hayvanlara bakmanın yanı sıra kocasının işlerini de yapıyor artık. Elimizden geleni yapıyoruz ama yardım eden de oluyor. Akrabalarım yardım ediyor, bazen köyden başkaları da yardımcı oluyor. Peki ya devlet? Devlet bu zor günlerinde onlara yeterince yardım ediyor mu? Devlet bize yardım etmiyor çünkü biz onlara bir şey söylemiyoruz. Kanun böyle. Bu iş aileler arasında. Polise anlatırsak daha da kötü olur. Aile aileye karşı bu davada. Bize karşı onlar. Cin ve Zoya beş dakika mesafede yine bir kan davasına karışmış bir başka aile yaşıyor. İki erkek kardeş ve aileleri eskiden bir başka köyde aynı evde kalıyormuş. Kardeşlerden biri bir su anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada küçük bir kızı öldürmüş. O hapse yollanmış, kardeşi ve ailenin dokuz yaşından büyük tüm erkek çocukları da saklanmak üzere sürgüne. Geride evin reisi olarak iki erkek kardeşin anneleri kalmış. Üstelik öldürlenin küçük bir kız çocuğu olması kanunun normalde kadın ve çocuklara tanıdığı dokunulmazlığı tehlikeye attığından onların da huzuru yok. Kapılarını çalıp içeri girmek için izin istiyoruz. Azoy, ben de girmem. Siki bun. Zoyninenin avlusu büyük taşlardan örülü bir duvarla çevrelenmiş. Böylece dışarıdan bakıldığında içerisini görmek mümkün olmuyor. Aile bu duvar olmasa kendilerini güvende hissetmeyeceklerini söylüyor. O olaydan sonra biz köyümüzü terk edip buralara gelmeye karar verdik. Oralarda kalamazdık çünkü hep aynı değirmeli, aynı dereyi kullanıyor olacaktık. İntikam alacaklarından korktuk. Gördüğünüz gibi işte buraya gelip yerleştik. 15 kişiyiz burada. Cinayeti işleyen oğlunuz hapiste. O cezasını çektiğine göre diğer erkek ve çocuklar neden saklanıyorlar peki? E Çünkü kızın ailesi benim ailemin tüm erkeklerini öldürmeye hazır. 11 yaşını geçmiş erkek çocukları da vurabilirler. Bu işin üzerinden 50 yılda geçse kan davası sürdükçe benim ailemden her erkeği vurabilirler. İşte bu yüzden Zoe ninenin hanesinde yalnızca iki erkek kalmış. Birisi henüz emekliyor, diğeri 9 yaşında. Ama aile ne olursa olsun polisten yardım istemeye razı gelmiyor. Polise gitmek olmaz. Bizim adetimiz böyle değil. Araya aracı koyup bir kişi hariç tüm aile için BESA isteyebiliriz bir tek. Kanuna göre ya hapisteki oğlum ya da öteki oğlum BESA'nın dışında kalır. Zoy sözünü ettiği BESA, kan davası güden ailenin verdiği bir söz bir tür güvenlik garantisi. Diğer pek çok alanda olduğu gibi onun da kanun tarafından sıkı sıkıya belirlenmiş kuralları var. Ama bu kuralları kaç kişi biliyor? Mesela kanun kurbanın intikamının ancak onu öldürenin kanıyla alınabileceğini söylüyor. Ama bundan haberdar olmayanlar da var. Kanun uzmanı Profesör İsmet Elezi bugün 35 yaşın altında olan pek çok kimsenin kanunun ne dediğini tam anlamıyla bilmediğini ama yine de onu ...düşmanlarını öldürmek için bahane yaptığını söylüyor. Bu çok kaygı verici bir durum. Çünkü kanunun ilk kuralı... ...kan davasının sadece katil için güdülebileceğini söylüyor. Oysa bugünlerde kan davaları... ...ailenin hepsini kapsıyor. Hem katilin yakın çevresini... ...hem de diğer akrabaları. Hatta kadınlar, kız ve erkek çocuklar bile muaf tutulmuyor artık. Kanunun saptırıldığı bir diğer nokta da silah seçimi. Tüfek, kalaşnikov, bomba, mayın, patlayıcı ne olursa kullanılıyor ki bu da kanuna aykırı. Ülkede kan davalarıyla bağlantılı cinayetler 1997 yılında rekor düzeye ulaşmıştı. Genç, demokratik Arnavutluk devletinin neredeyse yıkıldığı yıldı bu. Yasadışı para piramidi entrikaları yüzünden pek çok kişi 5 parasız kalınca halk sokaklara dökülmüş, yağmalanan cephaneliklerden binlerce silah çalınıp eski hesaplar açılmıştı. O günden beri suç oranları yavaş yavaş düşse de sorunlar tamamen çözülmüş değil. İşkodra Bölgesi Emniyet Müdürü Ahmet Prenci. Ee, Yanma inisiyativa pır gürmuliminin arvete yan ardhido rezultatı, ziduet muhuar. 1997'de çalınan silahları toplamak için pek çok başarılı proje üretildi. Ama halkın elinde silah kalmadı diyecek halde değiliz. Ayrıca aileler ifade vererek polise ve savcılara yardımcı olmadığı için de zor durumda kalıyoruz. Kan davasının durdurulması için tek umut yine kanun. Düşman ailelerin nasıl barıştırılacağı kanunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Alexander Kola, işte bu olasılığı ailelere hatırlatan ara buluculuk yapan isimlerden biri bize 29 Nisan 2003'te İskoçya'da öldürülen Zef'in hikayesini anlatıyor. Zef amcasının işlediği cinayetin bedelini canıyla ödemiş. Zefi diye alstattı biri ve Lewis. Lula ve Pal'ın oğulları olan 17 yaşındaki Zef, amcalarından birinin iki kişiyi öldürmesi ardından evinde hapis hayatı yaşıyormuş. Bir gün, havanın çok güzel olduğu bir bahar günü sokağa çıkıp arkadaşlarıyla futbol oynamak istemiş. Nadiren yaptığı bir şeymiş bu. Oradan geçen iki genç kadın onu görüp, ''Kimsin?'' diye sormuşlar. ''O da, Pal Hila'nın oğluyum.'' demiş. ''Ha, demek sensin.'' demişler. Ve kadınlardan biri ellerine yapışırken ötekisi tabancasını çekmiş. Zev ellerinden kurtulup kaçmaya başlamış ama sırtından vurulmuş. Annesi Lula o sırada işteymiş. Birisi gidip ona haber vermiş. Lula evden çağırıyorlar. Güçlü ol. Zev öldü. İşte Alexander Kola da bu noktada devreye girmiş. Son iki yılda on kan davasına son veren bir vakfın üyesi olan Kola ne yaptıklarını şöyle anlatıyor. Ve dedi ki, bu Zef'in amcası öteki aileden iki kişiyi öldürmüştü. Zef'in ölümüyle sadece birinin intikamı alınmış oluyordu. Bu yüzden Zef'in ailesi yardıma muhtaçtı. Kan davası güden aileyle Zef'in annesi, babası ve erkek kardeşi Maraş'ı buluşturduk. Önce Maraş'ın okula gidebilmesi için ona bir besa vermeyi kabul ettiler. Sonra Şimşek aynı yeri iki kere vurmaz diyerek bu aileyi tümden affettiler. Tabii diğer akrabalar, yani Zef'in öteki amcaları ve kuzenleri için tehlike sürüyor. Hilaların evinin duvarında Zef'in bir fotoğrafı var. Gözleri parlayan, gülüşü sıcak bir genç adamın portresi bu. Onun ölümünden bir yıl yedi ay sonra doğan kardeşi Emanuel ise ailesinin yeni göz bebeği, umudu, lüle da teselli'yi yeni oğlunda arıyor. Emanuelim bir kasiyel, çıçka, çıçkan Aileme her şeyi o getirdi. Bana huzur getirdi, mutluluk getirdi. Her şeyi, her şeyi o getirdi. Ee, eee, eee to tios, to tios, to